gitmeyin bayanne gümrük şu yanda aa afedersiniz şu taraf mıydı e, bavulunuz için hamal ister miydiniz bayan adım koral memur bey A hayır hamal istemiyorum bavulum ağır değil uzağa mı gidiyorsunuz bayan koral son istasyona kadar İstanbul'a kadar yani yataklı mı ha, hayır ne yazık ki yataklı bilet alacak param yok çok yazık İstanbul'a kadar gittiğinize göre yataklı almalıydınız 3 gün 3 gece az değil <Gülüyor> zarar yok dayanırım çok gençsiniz bayan ...Yoksa evlenmeye mi gidiyorsunuz? <gülüyor> Bildiğim kadarıyla hayır. O zaman çalışmaya gidiyorsunuz. Evet, variyete yıldızıyım ben. Bir gece kulübünde çalışacağım. Aaa, işte trenimiz şuradaki olmalı. Üstünde Ostend, Köln, Vienna, Belgrad, İstanbul yazıyor. Ha evet, acele etseniz iyi olur. <gülüyor> Haklısınız, hemen gidiyorum. Aha, şu kapıdan içeri geçin bayan. <gülüyor> ben de şimdi işimin başına dönmeliyim. E, siz de aynı trende mi görevlisiniz? Evet efendim. Şimdiden size iyi yolculuklar. Teşekkürler memur bey. Gerçekten uzun bir yolculuk olacak. Keşke yataklı vagonda yolculuk edecek param olabilsin. Yerin burası olmalı. Evet işte burası. Biletinize bakabilir miyim bayım? Ne gerek var? Ben numaramı biliyorum. Kontrol etmem gerek bay... Ee, adım Groni. ...Josef Grunli. Aa, bir de genç bir hanım var burada. Ne güzel. İyi yolculuklar. Demek aynı kompartmanda yolculuk edeceğiz. <gülüyor> Anlaşılan yolculuk keyifli geçecek. Evet. E, benim adım da Koral Masker. Tamam yeriniz burası. İyi yolculuklar bayım. İyi yolculuklar memur bey. Umarım buraya başkaları gelmez. İstanbul'a kadar sizinle baş başa yolculuk etmek zevk olacak. Oooo ne kadar da acıktım. Ne yazık ki, bir sandviç alabilecek kadar bile dillerini bilmiyorum. Ya, a, buralı değil misiniz? Hayır! Diğer Ay. trenden aktarmayla geldim buraya. Acaba rica etsen bir sandviç alır mıydınız bana? Ah, e, bilmem ki! Olur, neden olmasın? Sandviç alabilmek için gara gerek. Ne yapayım, iner Tren kalkmak üzere bayan Koral. Nereye gidiyorsunuz? Şey kompartmandaki bir sandviç almamı rica etti. Aa, ne yazık ki yetişmeniz mümkün değil. Lütfen yerinize dönün. Peki ne yapalım? Özür dilerim bayan. Konuşmalarınızda elimde olmadan kulak misafiri oldum. Acıktaysanız cebimde biraz kuru üzüm var. Size ikram edebilirim. Ah hayır acıkan ben değilim yol arkadaşım. Sizi neden gönderdiğini anlayamadım doğrusu. Dil bilmiyormuş. Aslında ben de bilmiyorum ya, <gülüyor> neden bu işe iplendim bilmem. Galiba herkese hizmet etmeye çok alıştım. Herkes beni bir şeyler için kullanıyor. Adım Miat bayan. Ben de Koray. Bakın aşağıdaki memur kırmızı fenerini salladı. Tren şimdi kalkar. Ah, ne güzel, trene binmeyi çok seviyorum. Ne yazık ki sık sık binemiyorum. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Evet. <gülüyor> Dansözüm ben! Baryete'de çalışmaya gidiyorum! Amerikalı mısınız? Hayır, bunu nereden çıkardınız? Aksanınızdan! Hiç Amerika'da bulunmadınız mı? <gülüyor> Bulundum denebilir! Çalıştığım birçok kulüp Amerikan isimlidir! Müzikal komedileri oynarız oralarda! Bir Amerikalı gibi konuşmazsanız hiç şansınız olmaz! Aslında İngiliz kulübü deyiptir onlar. Öyle ama... ...İngilizler değişik bir ülkede kısa bir süre geçirmek isterler zaman zaman. Biz de onları Amerika'ya götürürüz. Ne kadar akıllıca. <gülüyor> Kompartımanıma dönmeliyim. Kaç numaradasınız? Ha, i̇şte şurası. Ya siz? Ben yataklıdayım. Biraz ileride. Ama izin verirseniz... ...sizin kompartımanınıza biraz sohbet etmek için gelebilirim. <gülüyor> ne oluyor? Ha. Eh, ayağınıza bastığım için özür dilerim bayan <gülüyor> şey mi oldu bayan Koray ee, Şey ben bir sigara içeceğim Dışarı çıkıyorum Ben de sizinle geleyim Kibret ister misiniz Aha, Teşekkür ederim Bay Grünlich'in ne yaptığını gördüm Evet Diğerlerinin uyuklamasından yararlanmak istedi galiba Belki de tepki göstermeyeceğinizi sanıyordu Öyleyse yanılıyordu Sanırım siz de benim gibi ondan hoşlanmadınız. Yol arkadaşlarımızı seçmek elimizde değil ne yazık ki. Neyse ki kompartmanda ondan başkaları da var. Neden bir tokat indirmediniz suratına? Kölüne bile gelmeden mi? Yo başıma bela almak istemiyorum. Budapest'e kadar dişimi sıkacağım. İstanbul'a gittiğinizi sanıyordum. Budapest'de de yataklı vagona geçecekmiş. Diğerlerini anlatırken duydum. Ben son istasyona kadar gidiyorum. Ben de. Öyle mi? Siz de iş için mi gidiyorsunuz? Evet. Kuru üzüm ve incir içiyle uğraşırım ben. Şirketimizin acenteliği var İstanbul'da. Demek Osmanlılar yabancıların ticaret yapmasına izin veriyor. Elbette. İstanbul'da büyük sayıda yabancı ticar yaşar. <gülüyor> Çok ilginç bir kent olmalı. Görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir şehirdir. Ama bu kez içim rahat gitmiyorum. Ne yazık ki son zamanlarda oradaki adamımızın bazı kim işler çevirdiğini. Bu da İngiliz mi? Evet. Ama yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Babam şirketimizin kurucusudur. ...olup bitene çok üzüldü ve beni işleri düzeltmem için gönderdi. Kazancınızın iyi olduğu anlaşılıyor. Üstünüzdeki kürk pavda çok şık. Teşekkür ederim. Evet işlerimiz iyi gidiyor. Daha doğrusu bugüne kadar iyi gidiyordu. Bundan sonrasını İstanbul'a varınca anlayacağım. Aa, ne kadar soğuk. Güney'e indikçe hava asınır mı acaba? Sıcaklığın değişeceği kadar güneye inmiyoruz aslında. İstanbul'da Nisan ayında kar yağdığını gördüm ben. Karadeniz'den esen rüzgarlar boğazdan iner... ...oraya buraya savurur insan. Soyulma odaları sıcaktır Sahne Sahnede insan her zaman incecik giyinir. Ne uh, kadar soğuk, dondum. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Hastalanıyor musunuz? Yok, hayır, hayır. Size gidip bir sıcak kahve getirmemi ister misiniz? Yapar mısınız? Siz Teşekkür kompartımana gidin lütfen. Ben birazdan gelirim. Yok, hayır. Oraya girmek istemiyorum. Aman Allah'ım. Koray. Koral! Bayıldı. Bayan Koral! Lütfen gözlerinizi açın. Aa, bir dakika, bir dakika Aa. izin verin bayım. Ben doktor. Oh, şükürler olsun. Biraz ilerideydim, olayı gördüm. Ah, evet, gerçekten hasta görünüyor. Evet, yanınızda ilaç falan yok mu? Merak etmeyin, şimdi kendine gelir. İşte bu onu kendine getirir. Biraz şakaklarını olmanın yararı olabilir. Bayan! Bayan! Oh, bana? Kimsiniz siz? Ee, doktorum... ...Adım John, ee, Richard John. Pasaport kontrolü! Ben pasaportunuzu gösterebilirim Bayan Koray. Siz kalkın! Ee, teşekkür ederim Bay Miat. Çantamdan verebilir misiniz? Oo, e, Bayan Koray, e, ne oldu size? Ee, çok soğuktu memur bey, sanırım ondan bayıldım. Ya, çok üzüldüm, geçmiş olsun. Sizin pasaportunuz bayım? Çantam birinci mevkide ama ben bu bayanın yanından ayrılamam şimdi doktorum ben. E, İngiliz pasaportu Evet. Bagajınız var mı? Deklare edecek bir şeyim yok. Sınıra mı geldik? İnsan burada rahatça kaçakçılık yapabilir. Bavullara bakmadılar bile. Yalnızca kuşkulandıkları kişilerin bagajlarını arıyorlar. E, ben artık kompartanımına döneyim. E, Yataklıdan mısınız? E, hayır. Önünde inecek misiniz? Hayır İstanbul'a gidiyorum. Aa, yataklı almalıydınız. Herkes bunu söylüyor bana. Nasıl yataklı alabilirdim ki? sözüm ben. <gülüyor> doğru doğru paranız yoktur. Ne yapacağım şimdi? Hasta mıyım? Bünyenizi zayıf buldum. Zengin olsaydınız altı aylık bir tatile çıkın derdim. Peki ama ne yapacağım ben şimdi? Sıcak tutacak şeyler giyinin. Mümkün olduğu kadar dinlenin. Ha, ...Beni ararsanız üç vagon ileride. Ah, teşekkür ederim. Güzel. Garip değil mi? Doktorun adı İngiliz ama... ...Aksanı İngiliz aksanı değil. Doğru, haklısınız. Neden acaba? Bilmem ki. Bir sırrı olabilir. Yoksa polisten mi kaçıyor? <gülüyor> Yok canım, bu soğuk yüzünden sağlıklı düşünemez oldum. Yatmalısınız, uyumaya çalışmalısınız. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Benim kompartımanıma gelin. Orada rahat edersiniz. Ne? Yataklı bakona mı? Sizinle birlikte mi? Sakın yanlış anlamayın. Kadınlara karşı her zaman saygılıyımdır. Bu durumda o kompartmanda uyuyamayacağınızı bildiğim için. Peki siz nerede yatacaksınız? Ben başka bir yer bulurum. Daha olmazsa gidip sizin yerinizde otururum. Çok naziksiniz, ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim, restoranda başka yer yok. Buraya oturabilir miyim doktor bey? <Gülüyor> Ha, siz miydiniz? Elbette, elbette. Rahatsız ettim, üzgünüm. Rica ederim, rica ederim. Dalıp gitmişim. Buyurun, buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ha, garson, çorbaları getirir misiniz? Bayan arkadaşınız nasıl? Bayan arkadaşım değil o. Zavallı bir dansöz kız. Sohbet ederken birden bire bayılıverdi. Ha, evet. Ne kadar zayıf olduğuna dikkat ettiniz mi? Elbette. ...bu yüzden onu acıdım ve kendi yatağımı ona bıraktım. çok soylu bir davranış. Şino no. Basit bir yardımla yalnızca? Ama siz de pek iyi görünmüyorsunuz. Çantamda harı kesici var. İsterseniz verebilirim. <gülüyor> ben doktorum unuttunuz mu? Çok özür dilerim. Yalnızca yardım etmek istedim. Siz herkese yardım etmeye mi çalışırsınız? Sizi rahatsız ettim galiba. Özür dilerim. Hayır hayır. Ben özür dilerim size kaba davrandım. Aklım çok karışık. Lütfen affedin <gülüyor> Pekala anlaştık Nereye gidiyorsunuz doktorcum? Siz anlatın lütfen Eminim sizin hikayeniz daha ilginç Pekala Babamın kurduğu bir şirkette müdür olarak çalışıyorum yıllardır Babamın ilk olduğu olduğum için ileride iş ötümüyle bana bırakması söz konusu Osmanlı Devleti'nden Yıllardır kuru incir ve üzüm alır Avrupa'da satarız Bakın işte Cebimde biraz bulundururum hep Alın alın çok lezzetlidir Teşekkür ederim Nasıl? Beğendiniz mi? Hmm. Evet evet. <gülüyor> Çok lezzetli gerçekten. İşte çorbalarımız da geldi. <gülüyor> Şöyle koyun lütfen. Teşekkür Şansımız ederim. varmış dostum. İyi aşçıya rastlamışız. Hı -hı. Hı -hı. Mis gibi kokuyor değil mi? Evet sanırım. Konuşmaktan pek hoşlanmadığınızı anladım dostum. Siz bana bakmayın. Lütfen anlatın. Dinlemekten hoşlanırım. Pekala. Aslında biraz karışık bir şeyler var ortada. İstanbul büromuzda çalışan arkadaşlarımızdan ikisi birbiriyle ilgili yalan yanlış haberler ilettiler bize. Benim görevim oraya giderek işin aslını tam olarak anlamak. Ha. Anlıyorum. Babam artık yolculuk yapamıyor. Sonuç olarak da bu işin içinden çıkmak bana düştü. Anlayacağınız biraz tatsız bir görev. Sanırım birilerinin işten çıkarmam gerekecek. Böyle şeylerden de hiç hoşlanmam. Evet zor olmalı. Çok zordur. ...Ama başka çarem var mı? Evet dostum, haklısınız. Özür dilerim. Çok konuşarak başınızı şişiriyorum. Bunlar benim özel meselelerim. Yok yok, yo, önemi yok Bay Miat. Yolumuz uzun. Konuşacak şeyimiz olmasa ne yapardık? Biraz da siz anlatmak istemez <gülüyor> miydiniz? İnanın benim hayatım sizinki kadar hareketli değil. Konuşursam sizi sıkmaktan korkarım. Ya. En iyisi, yine siz işinizden ve özel hayatınızdan söz edin. Örneğin, evli misiniz ya da bir kız arkadaşınız var mı? Hayır! Ne evliyim, ne de kız arkadaşım var. Aslında bunlara ayıracak zamanım bile olmuyor. Tamam! Ben hazırım şekerim. Kölden binen epey yolcu varmış. Ben bavullarımı alıp kompartmanımı bulayım. Sen de röportajını yapmak üzere hazırla. Acele etme canım! Senin kalkmasına daha çok var. Of, Mabel, lütfen içkini çabucak bitirir misin? Bazen sana dayanamıyorum. Ne kadar keyfine düşkünsün. Gitmek için bu kadar acele ettiğini bilmiyordum. Gene büyütüyorsun. Ben yalnızca bir haftalığına gidiyorum. Gene bir erkeğin peşinden gidiyorsun, değil mi? <gülüyor> Bana hiç güvenmiyorsun, Mabel. Keşke seninle gelebilseydim. Ne yazık ki şu sıra gazeteden ayrılmam söz konusu bile değil. Bir anneye hiç ihtiyacım yok, Mabel. Merak etme. ...güzel bir tatil geçirip döneceğim. Bana söz ver çok dikkatli olacaksın. Erkeklerin sözlerine kanmayacaksın. Ben saf bir çocuk değilim bu Hadi gecikmeyin. Sen de röportajına yetişeceksin. Aa, sahi kiminle röportaj yapacaksın? Bir yazar, adı Savory. En son kitabı yüz bin satmış. E trende işi varmış? Doğuya kitapları için konu toplamaya gidiyormuş. Benim işim değil aslında. Seni uğurlayacağım için üstüme aldım. Kısa bir röportaj olacak, tren kalkana kadar. O halde çabuk ol, gecikmeyelim. Cennet, şuradaki adama bak. Hangisi? Şu bıyıklı adam mı? Evet, evet, sanki onu tanıyor gibiyim. Bilmem, ben daha önce hiç görmedim. Ben gördüm ama nerede gördüğümü çıkaramıyorum. Belgrad, Viyana, İstanbul istikametine gidecek olan tren kalkmak üzeredir. Belgrad, Viyana, İstanbul istikametine gidecek olan tren kalkmak üzeredir. Hadi, beni geçirmeye bu. Şu bavulu alır mısın? Pekala, hadi gidelim. Ee, bak, Janet, o bıyıklı adam da bindi trene. Hadi canım arkadaşım, Allah'a Yakında yine görüşeceğiz. Hayır, hayır. Ne oldu? Ne oluyor, Maybal? Ben de seninle geliyorum. Evet evet, gelmek zorundayım. Ne diyorsun sen? İşin röportajı ne olacak? Bayanlar, biniyor musunuz, binmiyor musunuz? Ah memur bey, sizden bir ricam olacak. Lütfen istasyon memurlarından birinin bir mesaj ulaştırmasını sağlayabilir misiniz? Ya, evet, nedir o? E, bakın, bu Klaryon gazetesinin telefon numarası. Oraya arayıp bayan Mabel Warren'ın Shark Express ile Viyana'ya gittiğini... ...istedikleri röportajı yapamayacağımı söylesin. İstedikleri röportajı yapamayacaksınız? Tamam, yarın Viyana'dan onları arayacağım. Ne bu? neler oluyor tanrı aşkına? Baş sayfalık bir haberin peşinde olduğumu söylesin onlara, tamam mı? Tamam bayan, şimdi iletirim. Size iyi yolculuklar! Neredeyim ben? Aaa evet! Bay Miat'ın kompartmanı burası. Ne kadar da iyi Ah Aaa, körüne gelmişiz. Aa, kalkıyoruz. Acaba Bay Miat nerede? ...acaba onu uyandırsan mı... ...benim için yaptı bunu... ...benim için kimse bir şey yapmadı bugüne kadar... A, A, Bay, Miat. ...Bay Miat... uyansanıza... ...ne var ne oluyor... A, ...Bay Miat biriyim ben... ...içeride rahat rahat uyurken sizi hiç düşünmedim... ...hiç zararı yok... ...siz rahatsızdınız Bayan Koray... ...başka yer bulamadınız mı... ...bulacağım merak etmeyin... ...yalnızca konduktörü görmek zorundayım... ...onun için burada bekledim... ...otururken de kalmış Çok üzgünüm. Üzülecek bir şey yok bayan Koray İçeri girebilir miyim? Elbette. kompartman sizin zaten. Yanılıyorsunuz. kompartman sizindir artık. Ne demek istiyorsunuz bay Miat? Durun bakayım. İşte. Bu sizin biletiniz. Anlayamadım. Yo, yo hayır. Bunu alamam. Kim bilir kaç sterlindir? On, on sterlin. Ama benim için önemli değil. Ne istiyorsunuz benden? Neden yapıyorsunuz bunu? Biletinizi istemiyorum. Yerime dönüyorum ben. Sizden bir şey istemiyorum bayan. Benim düşünecek çok başka şeylerim var. İstemiyorsanız bileti atabilirsiniz. Ben... Elbette bu yumuşacık yatakta yatmak isterim ama... Bir dakika. Çantanızı uzatır mısınız? Neden? Peki alın. İşte bileti içine koydum. İsterseniz kullanın. Bana kalırsa burada oturmanız, yorulunca da yatmanız akıllıcı olur. Ben kompartımanı size bırakıyorum. Ama nasıl olur? Benim için fedakarlığa alışkın değilim ben. Ben başka bir kompartıman bulurum. Dün gece sizin için endişelendiğimden uyudum kapınızın önünde. Bir şeye ihtiyacınız olabileceğini düşündüm. Siz... Bayan Koray, neyiniz var kozum? Ben çok kötüyüm. Neyiniz var? Bana söyleyebilirsiniz, hasta mısınız? Ben... Kör bir kızım galiba. Lütfen, lütfen yapmayın. Gereksiz yere üzülüyorsunuz. Bakın, dışarı bakın. Oturun da size geçtiğimiz yerleri anlatayım. Ben buraları iyi bilirim. Bakın bu Ren Nehri. Ah, tahmin etmiştim. Şu kaya çıkıntısına dikkat edin. Loreley kayasıdır o. Bir Yahudi efsanesini anlat. Öyle mi? Evet, ben de bir Yahudiyim. Ya Ben Yahudileri pek tanımam. Hiç Yahudi arkadaşım olmadı bakın nehir kayboldu gidip kahvaltı etmeye ne Ha, çantamda sandviçlerim var benim <gülüyor> yani üç günlük yiyecek mi getirdiniz <gülüyor> yok canım yalnızca dün akşam ve bugün yiyecek kadar böylece sekiz çilin harcamamış olacağım yo yo beni dinleyin benimle kahvaltı edeceksiniz sizinle başka neler yapmamı bekliyorsunuz söyleyeyim öğle yemeği beş çayı ve akşam yemeğini benimle yemenizi istiyorum sonra yarın da var benim için bunları neden yaptığınızı anlamıyorum erkekler kadınlara yardım ettiler mi bir tek şeye beklerler bunda yanılıyorsunuz işte belki de sizin çevrenizdeki erkekler böyleydi üstelik güzel değilim akıllı da sayılmaz. bir şey itiraf edeyim mi sizin de kendimi çok rahat hissediyorum sizi önceden tanıyormuşum gibi bir his var içimde <gülüyor> garip ben de sizi tanıyor gibiyim <gülüyor> madem istiyorsunuz Sizinle kahvaltı edeceğim. Hadi gidelim öyleyse. Çok özür dilerim bayım. Kompartmanınızda biraz oturabilir miyim? Ben treni köyünden bindim. Oturacak bir yer bulamamıştım da. Ama orası dolu. Canım birkaç dakikalığına. Ayaklarım dinlenene kadar. Pekala buyurun. Çok teşekkür ederim. Adım Mabel Warren. Benim de John. Doktor Richard John. Çok memnun oldum. Nerede doktorluk yapıyorsunuz? şu anda hiçbir yerde. Aslında eskiden doktordum. Belgrad'a mı gidiyorsunuz? Hayır, o kadar uzağa gitmiyorum. Ben Viyana'ya gidiyorum. Ya. Güzel. Sizi Belgrad'da görmüş gibiyim birkaç yıl önce. Ben hiç Belgrad'a gitmedim. Öyle mi? Ben Kamnet davasında gazetemin muhabiri olarak orada bulunmuştum. Kamnet davası mı? Genel Kamnet davasını hatırlamıyor musunuz? Savcılığın baştanığı Çiziner adında biriydi. Ancak generali cezalandırmayı kimse göz alamadı. Çiziner'in tanıklığa kalkışması budalalıktı. Budalalık mı? Yoksa onu tanımıyor musunuz? Tanıklığından bir hafta önce kahvede otururken üzerine ateş açıldı. Ama o yılmadı. Fakat mahkemenin sona ermesinden 12 saat önce yalancı tanıklıktan tutuklanması için emir çıkardılar. He. Bütün bunlar ne zaman oldu? Beş yıl önce. Hımm. ...eski bir hikaye. Çiziner hapisten çıktı mı acaba? Hapse hiç girmedi ki. Ellerinden kaçtı. Bir anda gözden kaybolmuş. Herkes öldürüldüğünü sandı. Öldürülmemiş miydi? Hayır kaçmış. <gülüyor> akıllı adammış desenize. Ben akıllı olduğuna pek inanmıyorum. Yaptığı bir işe yaramadı ki. Her şey eskisi gibi devam etti gitti. Öyle mi? Evet. Şimdi geri dönecek olsa her şeyi yine eskisi gibi bulurdu. Saatler geri alınmış gibi. Gerçekten Çok acı Bilmiyor muydunuz? Bakın Gazetem için bir röportaj istiyorum Benim için esaslı bir hikaye olacak bu Röportaj mı? Ne konuda? Nasıl kaçtım ya da neden yurduma dönüyorum Konusundan biri olabilir Sizin Doktor Çiziner olduğunuzu biliyorum Adım John'dur Hayır Doktor Çiziner Tatile çıkmış Doktor John siz Belgrad'a gidiyorsunuz. Hayır, Viyana'da ineceğim. Pekala. Ben de Viyana'da indiğime göre belki kenti size gezdirmeme izin verirsiniz. Ah. Bayan sanırım oturduğunuz yerin sahibi geldi. <gülüyor> ah, özür dilerim. Şimdilik hoşça kalın Dr. John. Viyana'ya varmadan önce yine görüşürüz. Ah, oh, canut. Ardına düştüğüm en esaslı hikaye bu. Umarım öyledir Mabel. İşini gücünü bırakıp trene bu uğurda bindin. Gerçekten o olduğuna emin misin? Onu beş yıl önce mahkeme salonundan çıkarken görmüştüm. O yüzü hiç unutmadım. Ya konuşmazsa? Şimdiye kadar hiç başarısızlığa uğramadım tatlım. O yazıyı yazacağım. Yoksa kafadan bir şeyler mi atıp yazacaksın? Hayır onu konuşturacağım. Burayla Viyana arasında on iki saat zamanım var. Mutlaka bir yolunu bulacağım Canet. Viyana'da ineceğini söylüyor doğru olabilir bu. İzleyeceğim onu. Ya inmezse? Ben de İstanbul'a kadar izlerim. Ama sanırım o vatanına dönüyor. Hapse mi yani? Belki de yargılanmaya. Halka güveniyor olmalı. Onu çok severlermiş. Ama kendini hatırlayacaklarını sanıyorsa budalanın teki olmalı. Beş yıl geçti Cenet. Kimse bu kadar uzun süre hatırlanamaz. Of çok karamsarsın Mabel. Hayır. Bir halk kahramanı da olsa. Aa, sen beni dinlemiyorsun Cenet. Daha şimdiden kırıştıracak birini buldum bakıyorum. Kim o genç adam? Bilmem. ...bana bakıp duruyor. Ceynett! Beni dinleyeceğin erkeklere bakıyorsun. Aman! Beni rahat bırakmayın. Pekala, ben gidiyorum. Sen istediğinle gönül eğlendirebilirsin. Ben de on akıllı bir kız sanıyordum. Üstelik en yakın dostum olacak, sersen. Akılsız kız. Aa! Afedersiniz genç bayan, bakar mısınız? Beni mi çağırdınız efendim? Bakın ben şu vagonun ek yerine atlamak istiyorum... ...yardım eder miydiniz acaba? Aa. Artık eskisi kadar çevik değilim, yaşlanıyorum herhalde. Aa, tabii, korkmanıza hiç gerek yok bayan, uzatın elinizi. Evet, evet. Oh, oh. <gülüyor> o, oldu işte. Ama sizin yüzünüz bembeyaz... ...rahatsız mısınız yoksa? Doğru, kendimi pek iyi hissetmiyorum. A, trende bir doktor var, adı Doktor John. Dün gece baygınlık geçirmiştim, bana yardım etti. Onu bulup getirmemi ister misiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Aa, benim adım Mabel. Benimki de Coral mask efendim. <gülüyor> Doktora görünsen fena olmayacak değil mi? Beni oraya götürür müsün? Elbette, koluma dayanın. Yavaş yavaş yürüyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi üzen bir şey mi oldu yoksa? No, hayır. Ben gazeteciyim, Köln'de yaşıyorum. Şahane bir dairem var orada. Mutlaka gelip beni görmelisin. Sen nereye gidiyorsun? İstanbul'a gidiyorum efendim. Tan sözüm, orada İngiliz revüsündeki kızlardan biri hastalanmış <gülüyor> Evet, senin endamından hemen anlamalıydım. O kadar güzelsin ki. Güzel mi? <gülüyor> benimle alay ediyorsunuz. Bugüne kadar kimse bana güzel dememişti. Bence güzellik görecelidir. ...sendeki incelik, güzelliğin ta kendisi. Ah, beni çok mutlu ettiniz. Yemekli vagonda yanınızda oturan erkek arkadaşınız... ...güzel olduğunuzu fark etmemiş miydi yoksa? Erkek arkadaşım mı? Ah, onunla yeni tanıştım. Yeterince tanımıyorum bile. Acaba doktorun kompartmanına gelmedik mi hala? İşte şurası. Ama doktor yerinde yok. Hatta kimse yok içeride. Ee, ben girip beklerim, çok teşekkür ederim. Siz artık gidebilirsiniz. Bana ihtiyacınız olmadığından emin misiniz? Elbette. <gülüyor> Pekala, e, şimdilik hoşçakalın. <gülüyor> güle güle. Ne kadar iyi. Tam dört ayağımın üstüne düştüm. Hazır kimse yokken doktorun eşyalarını karıştırayım. Belki bir ipucu bulurum. Aaa, bavulu hangisi acaba? İşte işte bunun sapındaki etikette adı yazıyor. sevgiliydi değilmiş. Ama yalnızca giysileri var içinde. Ha, bu da ne? Bir rehber harita. Eski bir şeye benziyor. Bunda bir şey olmalı. Şu bavulu kapat bir yerine koyayım. Mabel, Mabel neredeydin kuzum? Seni kompartmanda bulamayınca korktum. Canan <Gülüyor> korkuttun beni. Ne yapıyorsun burada? Hadi gidelim. Bulamadım hiç. ...iyi bulamadım yalnızca bu. Nedir o? Ne var onun içinde? Baksana bu bir rehber harita. Bak dergalitin planı var içinde. Baksana şu arkadaki sayfaların üstünde... ...mürekkeple çizilmiş çizgilerle... ...yuvarlakları görüyor musun? Bunun bir anlamı olmalı Cenet, Ama bu yazılar hiçbir şey ifade etmiyor bana. Bu kime ait? Nerede buldun onu? Mabel ne arıyorsun sen? Soru sormayı bırak da hemen uzaklaşalım buradan. Bayan Warren Bu yaptığınızı gazeteniz onaylar mıydı? Elbette onaylamazdı Umarım söylemezsiniz yoksa beni işten atmaya kalkabilirler Ama hikayemi duydukları zaman iş değişebilir Şunu bilmelisiniz ki size bir şey söylemek niyetinde değilim Bu rehber bana yeteri kadar bilgi verdi zaten Rehber mi? Onda ne bulmuş olabilirsiniz ki? Önceleri bulamadım Ama düşündükçe bir şeyler keşfetmeye başladım Örneğin işaretle ince sayfayı Belgrad kenti planının üstüne koyunca çizgilerin yollar, yuvarlaklarınsa postane, istasyon, mahkeme binası gibi yerleri işaret ettiğini gördüm. Bunun ne gibi bir anlamı olabilir? Ayaklanma hazırlığınızı bozmak gibi bir niyetim yok doktor ama anlaşacağız. Ne? Ne diyorsunuz siz? Lütfen beni aptal yerine koymayın. Ülkenize geri dönüyorsunuz ve sizi kaçmaya zorlayan askeri iktidara karşı koymaya hazırlanıyorsunuz. Şimdi söyleyin bana planlarınız nedir? Ee, hayır hayır size güvenemem. Bakın söz veriyorum. İşiniz tamamlanmadan bir tek satır yayınlanmayacak gazetemizde. Ama bittiği zaman bu işi sizin ağzınızdan duyuran ben olmak istiyorum. Üzgünüm size söyleyecek bir şeyim yok. Öyle mi? Pekala ben bildiklerimi bu akşam Viyana'dan köle telefonla bildirirsem ne olur biliyor musunuz? Siz daha Belgrat'a varmadan haber bütün dünyaya duyurulmuş olur. Ondan sonra neler olacağını da bilirsiniz Hakkımda yanılıyorsunuz bayan Mabel Hiç sanmıyorum doktor Size dürüstçe bir anlaşma öneriyorum Kabul etmezseniz Belgrad'da başınıza gelecekleri siz düşünün Yanılıyorsunuz dedim Ben trenden Viyana'da iniyorum Size inanmıyorum İnansanız iyi olur Sizi mahvedebilirim Sizden korkmak için hiçbir nedenim yok Bana zarar verecek bir şey yapamaz <gülüyor> Rehberiniz elimde unutmayın ...onu karşılaşmamızın bir anısı olarak saklayın... ...Almanca bilir misiniz? Evet ne olacak? O halde bu yazıyı okuyabilirsiniz. Bakayım. Ee, e... Aman Allah'ım. Ya gördüğünüz gibi sözünü ettiğiniz ayaklanma... ...Belgrad'da gerçekleştirilmeye kalkışılmış... ...ama başarısız olmuş. Üç gün önce. Yani... Benimle hiç ilgisi yok a, a, Ama ben buna inanamıyorum Sizi bekleyemediler demek Gördünüz ya Beni orada hatırlayan bile yok a, Çok üzgünüm doktor şimdi ne yapacaksınız Söyledim ya Viyana'da ineceğim ben Güzel o zaman Viyana'da bir röportaja karşı koymazsınız umarım ah. Evet Olabilir neden <gülüyor> olmasın Şimdilik hoşça kalın bayan Meybola Umarım haberinizi mahvettiğim için bana kızmadınız. Daha görüşeceğiz Bay Çizey'nin. Ah, bayan Janet, sizinle sohbet etmek bir zevk. Teşekkür ederim Bay Green. Çok naziksiniz. Gerçeği söylüyorum. Siz bilmeden önce bir başka genç hanım vardı bu kompartımanda. <gülüyor> Sıska, soğuk bir kız. Onunla üç kelime konuşmayı başaramadım. Neyse ki çekip gitti. Öyle mi? Nereye gitti? Abi sevgili buldu galiba. İkisini yemekli vagonda gördüm. Herhalde onun kompartımanına taşındı. O da mutsuz, nesini beğendi bilmem <Gülüyor> Bazılarında şans var şans. Viyana! Viyana'da inecek yolcular! Ee, Viyana! Ben, ben dışarıya çıkıyorum Janet Doktoru izleyeceğim Eğer gerçekten Viyana'da inerse geri dönmem tamam mı? Yoksa seninle birlikte İstanbul'a kadar geleceğim Pekala Nasıl istersen öyle yap Peki iyi tatiller hayatım Onu bulacağım ...yakalayacağım işte. Aa, i̇şte orada. inmek için hazırlanmış gerçekten de. Valizi de elinde. Hadi bu düş peşine. Ay Allah. Önce şu gazete haberdar etmek zorundayım. Hah, i̇şte şurada bir telefon kulübesi var. Acele etmeliyim. Alo. Alo. Alo. Londra Klaryon mu? Adverse, hemen yazmaya başla. Bak, Camnett davası sırasında kaybolan ünlü siyasetçi, Doktor Chisiner, Belgrad'daki ayaklanmayı planlamıştır. Ne var ki, ayaklanma zamanından önce yapıldı, üstelik başarısız oldu. Chisiner, hayal kırıklığına uğrayarak Viyana'da inmeye karar verdi. Aaa! Ne no, oluyor? İmdat! İmdat çaldanı çaldı! Anlaşılan Mabel Viyana'da kalmaya karar verdi Bay Brüney. Arkadaşınız dönecek miydi? Bir dostunu bulursa orada kalacaktı. Anlaşılan o kişiyi buldu. Aa! Bu doktor! Kim? Ha evet Doktor John bu. Ama neden şaşırdınız? Şey... Ben doktorun Viyana'da ineceğini sanıyordum da. Onunla tanışmış mıydınız Janet? Mabel onunla tanışmıştı. Viyana'da ineceğini söylemiş. Bakın içeri bakıyor. Bir şey söylemek istiyor galiba. Affedersiniz Siz bayan Mabel'ın arkadaşıydınız galiba Evet bir şey mi oldu Tren garında Telefon ederken hırsızın biri Çantasını çalmış Bileti de çantada olduğu için <gülüyor> Trene binemedi Eyvah Zavallı Mabel orada parasız ne yapar Arkadaşınız pek zavallı denebilecek türden biri değil bayan Belki de şimdiye kadar Hırsız da yakalanmıştır Sizin Viyana'da ineceğinizi sanıyordum İndim ...bir dergi alıp döndüm. Ben daha uzaklara gidiyorum. Çok şaşırdım. Yoksa siz de mi o her şeye... ...meraklı gazetecilerdensiniz? Hayır, ben sekreterim. E, tatile gidiyorum. O halde size iyi tatiller dilerim baya. Garip bir adam bu doktor. Öyle değil mi? Bilmem ki, galiba. Of... Doktoru ve Mabel'ı unutmak istiyorum. Ben tatile gidiyorum. Her türlü can sıkıcı şeyden uzak olmak benim hakkım. Güzel. <gülüyor> Yemekli vagona gidip bir şeyler atıştırmaya ne dersiniz? Harika. Hadi gidelim. Hmm. Nefes bir et bu. Bayıldım. Her şey için teşekkür ederim Biyat. Bana çok iyi davranıyorsun. Beğendiğine sevindim Koray. Hmm, bu gece ben de sana çok iyi davranacağım. Lütfen bunu bir karşılıkmış gibi söyleme. <gülüyor> ...bana iyi davranmak içinden geliyorsa yapmalısın. Ha, elbette geliyor, sen öyle iyisin ki. Peki, niçin yalnız bu gece? İstanbul'a gidince biz... ...birlikte mi yaşayalım? Neden olmasın? Beni iyi tanımıyorsun. Seninle birlikte yaşamak güzel bir şey olmaz. Lütfen, hiçbir şey için söz vermeyelim şimdiden. Başka şey konuşalım. İstanbul'a niçin gittiğini anlatmadın bana. Baksana, senin kompartıman arkadaşın Grönlük değil mi o? Yanında bir kız da gelip arka masaya oturdu... Hı, evet... ...yanındaki kız da hiç fena değil... ...ama bana yanaşamadı değil mi... ...yanındaki kız fazla serbest biri olmalı... Doğru... ...hiç durmadan kıkırdıyor... ...adam da onun içine düşecekmiş Hı. gibi konuşuyor... Seni seviyorum... Ne dedi ne dedi... Hı. Aman Allah'ım... ...ona aşık mı oldum gerçekten... ...ağzımdan neler çıktı öyle... ...umarım duymamıştır... Bayan Koran... Bayan Koran. Ne kadar hızlı gidiyorsunuz? Size zorla yetişebildim. Bay <gülüyor> Kürnü. <gülüyor> <gülüyor> Kompartımandan bir çekip gittin he? Yanındaki arkadaşım ben daha iyi biri. Hiç değilse sizin gibi kaba davranmadı bana. Kaba davranmak mı? Sen iyilikten anlamıyorsun anlaşıldı. Evet sen para peşindesin. Bunu hemen anlamıştım zaten. Ne demek istiyorsunuz? O Yahudi'nin sevgilisi olduğunu biliyorum. Utan. Ne hakkı benimle böyle konuşuyorsunuz Senin siz? gibi kızlara bir bakışta anlarım ben. Bırakın kolumu yoksa bağırırım. <gülüyor> Bu bey sizi rahatsız mı ediyor? Şey doktor iyi ki geldiniz <gülüyor> Rahatsız etmek mi yalnızca konuşuyorduk e, e, Doktor beni kompartımanına kadar getirebilir misiniz Elbette bayan Koran Hadi gidelim e, Sizin için bir şey yapabilir miyim Hasta mısınız yüzünüz yine bembeyaz yo, yo, hayır. Yalnızca söylediği şeylere karşılık Verememenin sıkıntısı bu e, yo, yo, yo. Çok iyiydiniz e, Hatta karışıp karışmamak Konusunda duraksadım bir an İnsanlar bazen ne kadar hain olabiliyorlar ...kimseye bir kötülük yapmadım ki ben... ...bakın ben size göre çok uzun yaşadım bayan Coral. ...bir öğüt verebilir miyim... ...bazı şeylere gülüp geçmeyi öğrenirim... ...ama hakaret etti bana... ...ya üstünde durmaya bile değmez... ...onun gibi bir adamın ne övgüsü... ...ne de yergisi önemli olabilir... <gülüyor> ...teşekkür ederim... ...içime su serptiniz sağ olun... Heh ...işte kompartmanınıza geldik... İyi akşamlar... ...ben Belgrad'da ineceğim sizi bir daha göremezsem... İyi yolculuklar demek istiyorum. Sağ olun. İyi akşamlar doktor İyi Bey. akşamlar. Alo. Alo. E evet albayım. Evet albayım. Evet burada garda bekliyorum. İstasyon müdürünün odasındayım. Evet. Tren Sabutçaya birkaç saate kadar varacak. Trene arayacağız. Evet efendim. Evet efendim Sağ olun efendim Albay ne diyor Niliç Yerimizden ayrılmamamızı istiyorum inbaşım Dünden beri burada beklediğimizi neden söylemedin ee... Ee, Gelip giden bütün trenleri aradığımıza söylemeliydin Keşke albayla ben konuşsaydım Adamı bulunca ne yapacağız Kışlaya mı götüreceğiz Dışarıda bu kadar kar varken uzağa götürebilecek miyiz Gerekirse götürürüz efendim Ama şimdilik yerimizden kıpırdamamamızı emretti Buradaki hava durumundan haberdar mı acaba? <gülüyor> Efendim onun umrunda mı sıcacık odasında oturuyor? Adamını kaçırırsak bizi sorumlu tutacakmış. Onu mümkün olduğu kadar az kişinin görmesi gerektiğini söylemişti. Neden? Açık mahkemede yargılanmayacak mı? hiç çocuk musun? Vatana ihanet suçuyla yargılanacak biri o. <gülüyor> Vatana ihanet etmiş mi gerçekten? Elbette. İki gün önce bastırılan ayaklamayı dışarıdan yöneten oymuş Yakalananlar bunu itiraf ettiler Peki Bu adam yakalanacağını bilmiyor mu Neden geri geliyor memleketine Bilmem ki Bazen Sıla öyle dayanılmaz olur ki insan ölmek için dahi olsa Yurduna dönmeye razı olur derler Zavallı adam Albay bu sözlerini duysa seni kötü cezalandır. Ee, efendim onu haklı bulduğum için söylemedim bunu. Ülkesinden uzakta yaşadığı için ona acıdım yalnızca. Bu kadar duygusal olma Niniç. Karını çocuklarını düşün. Evet binbaşım. Haklısınız efendim. Pekala Niniç. Ben biraz kestirmek istiyorum. Bu gece uzun bir gece olacak besbelli. Evet binbaşım. Siz içerideki kanepeye uzanın ben treni gözlerim. Albay yeniden ararsa beni mutlaka uyandırır bin başım. İyi yukular. Seviyormuş beni. Seni seviyorum dedi. Sonra söylediğine pişman oldu. Oğlum Miat. Koray seni neden sevsin ki? Şu suratam. Hiç de yakışıklı bir adam değilsin. Aman canım. O da güzeller güzeli değil ya. Geldi. Gerçekten geldi. Neden bu olayı kafamda büyütüp duruyorum? Sıradan bir kız. Sıradan bir olay işte. Bu <Gülüyor> e, partmanda olmadığını sanmıştım Biraz utanmıştım Kalkıp kendim açmak istedim Girsene içeri Teşekkür ederim Oturmaz mısınız? Aa, e, evet Gelmeyeceğimi mi düşündün? Hayır çünkü söz vermiştim e, Fikrimi değiştirmiş olabilirdim Neden değiştiresin ki? Yanına oturabilir miyim? Neden çekiniyorsun yok, ben. Yoksa geldiğine memnun değil misin? Benden hoşlanmıyor musun? Yok yok hayır geldiğime memnunum. Yalnızca biraz korkuyorum. Neden? Çünkü... Sanırım seni gerçekten seviyorum. Daha önce hayatında başka bir erkek olmadığını bilmiyordum. Evet. Dansöz olduğumu söyleyince erkekler çok macera yaşamış bir kız olduğumu düşünüyorlar. Ben öyle düşünmemiştim ama. Sevmeden kimsenin olmak istemedim. O halde şimdiye kadar sevdiğin ilk erkek ben miyim? <gülüyor> evet. Sensin. Ama neden? Çirkin bir adam sayılırım. Çok zengin de değil. Ya bunların önemi yok. Sen çok iyisin. Yanımda kalacak mısın? Birbirimizi daha iyi tanımamızı isterdim. <gülüyor> evet. İstanbul'da ne kadar kalacaksın? Bir, bir yıldan fazla sanırım. Ya sen? Bir ay. Belki biraz daha fazla. Oradaki sorunlarımı halledene kadar mı? Benimle dönebilirsin. Evet. evet. Kentte bir ee, ev tutarız. Ben... Ben... Bana... E, bana güvenmiyor musun? O, o, o kadar inanılamayacak kadar güzel şeyler ki bunlar. Kutlamak için bir parti veririz. Nerede? İstanbul'da mı? Hayır. Orada çağıracak kimsem yok. <gülüyor> Trende mi yani? Neden olmasın? Herkesi çağıralım. Düğün yemeği gibi bir şey olsun. <gülüyor> Çok hoşsun. Evet. Eğlenceli olabilir. Herkesi mi çağıracağım? Kanadığımız herkesi, doktoru, o gazeteci kadını ve arkadaşını... ...hepsi mutluluğumuzu paylaşsın istiyor. Sanırım gazeteci kadın Viyana'da indi... ...onu daha sonra görmedim. Öyle mi? Biz de başkasını buluruz. Örneğin o yaşlı kemancıyı çağırırız... <gülüyor> ...belki bize biraz kemanç alardır. <gülüyor> ne güzel, <gülüyor> ne güzel. Bir türlü inanamıyorum. Ben bunu da Sen bütün güzellikleri hak ediyorsun sevgilim. <gülüyor> Öyle mutluyum ki. Bak, dışarı bak. ...tabuklu kayboluyor. O nedir? O şatoyu gördün mü orası Budapeştedir. Aa Macaristan'ın başkenti. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu söyleniyor. Gerçekten rüya gibi bir kentti. Ah, ne çok görmek isterdim. Biliyor musun? Ben pek yolculuk yapmam. Göreceksin her yeri birlikte gezeceğiz. Önce İstanbul'u göreceksin. Dünyadaki en güzel kentlerden biri de İstanbul'u. <gülüyor> Sevgilim. İnan havalarda uçuyor. Oraya kahvaltı saatinde varacağız. Bütün gün birlikte olalım. Sana İstanbul gezdiririm. Doğal adalara bayılacaksın. Güzel bir restoranda sana Türk yemekleri yediririm. Ben önden sonra işe gitmek zorundayım. Sen de alışverişe <gülüyor> çıkalım. Harika. Akşam gene buluşuruz, birlikte yemek yemek. Çok mutluyum. Ben seni hiç terk etmeyeceğim Nihat. Ben de seni mutlu etmek için çalışacağım. <gülüyor> Ama şimdi karnım çok acıktı. Gidip kahvaltı etmeye ne dersin? Hmm, bayılırım! Sen önden git istersen. Benim giymem gerek. Gel de yapacağım. Hadi seni yemekli bakana bekliyorum, sevgilim! Gecikme! Portakal soyumu ısmarla, hemen geliyorum! <Gülüyor> Allah Allah. Tren neden durdu acaba? Burası büyük bir istasyon değil! Aa evet, kıtacık bir köy burası! ...Robotika... ...Burası neresi acaba? Yugoslavia sınırına yeni girmemize göre ufak bir sınır köyü Ha Burada niye durdur Beyimur Bey Umur Bey? Ben de bilmiyorum Doktorcuğum. Şimdi aralığınızı. Doktorcuğumun sesi bu. Onu yemeğe davet etmeliyim. Doktorcan! Doktorcan! Hay Allah trenden indi. Galiba bir şey satın alacak. Doktor! Evet? Ee, bana mı seslendirip ben? Eee acaba burada uzun süre duracak mı? Sanırım, galiba beni ağrımaya! O zaman birkaç dakika için yanınıza geliyorum. Beni bekleyin! <gülüyor> <gülüyor> Toprağı basmayı özlemişim be! Ama treni kaçamayalım. Meraklanmayın, <gülüyor> kalkmak üzereyken haber verirler. Ah, bayağı soğukmuş burası. O ee, zaman siz üşütmeden içeri girin bana ee, kadar. Size bir şey söyledikten sonra hemen gideceğim. Ee, şey... Biz... Yani, bu gece bizimle yemek gelmediniz. Sizinle mi? <gülüyor> yani ben ve Miat... ...dostlarımızla birlikte yemek yemek istiyoruz. Aha. Lütfen davetimi kabul edin. Siz bana karşı çok iyi davrandınız. <gülüyor> İşler ilerledi. Bay Grünli, yine mi siz? Burada ne arıyorsunuz? Doktorun arkasından koşturunca doğrusuna istediğinizi merak ettim. Siz çok fesat bir insansınız. Bay Grünli, izin verirseniz Bayan Koran'la görüşüyorduk. Ben görüşmenize engel olmak istemem. Üzgünüm bayan Koran. Kabul edemeyiz. Gerçekten üzgünüm. Bu akşam berdu hatta iniyorum ben. Çok isterdim ama. Aa, ne yazık. Ya, hemen trene dönmeliyiz lütfen. Yürü hemen. Ama demiştiniz ki. Yüzük canlarım doymuş iyi göremiyorum. Bize doğru gelen birkaç kişi var değil mi? Evet günlük memurlar galiba. Neşin üniformalı mı? Hayır gri üniformalı. Ne oluyor doktor? Bu telaş neyiniz? Lütfen soru söyleyin. Ee, Koran. Hemen kompartımanına dön ve İstanbul'a varınca da vakit geçirmeden postaya at. Git <gülüyor> şimdi. Ee, siz de bayık durun Hemen acele etmeyin. Ee, sakin görmeye çalışın. Hadi, hadi, hadi Aa, durun. Pekala. Neli ahiret etmeye çalışıyor beni? Neden bu yapacağım? Görün. Bir deliğin değil mi? Ha, ama deliğini yapacağım. Durun! Hey, hey siz! Durun! Aman Allah'ım! Bize sesleniyorlar. Şimdi ne yapacağız? Durun dedim! Lütfen durun bayan! Bayım sizde durun. E, e, efendim, e, bize mi söylüyorsunuz? Evet! Lütfen bizimle baraklara bir e, Ben mi? E, niçin? Ben trene e, gitmiyorum. E, bizim trenimiz hemen kalkabilir. E, olmaz! Hayır. Hayır! Tren hemen kalkmayacak. Bizimle gelmelisiniz. E, ne istiyorlar benden? E, trenimi kaçırabilirim. Korkmayın, korkmayın. Onlara durun, anlattın. Umarım sizin yüzünüzden başımız belaya girmiyor. Lütfen yürüyün! Hepiniz! Baraka'ya kadar gideceğiz. Neler oluyor anlamıyorum. Benler ne istiyorlar? Senden bir şey istemiyorlar ona. Benden istiyorlar. Seni bunu bana nasıl alacağım merak etme. Ya ben? Ya ben ne? Mütevelli ben de servis maksında. Gelirken geleni yapacağım. İçeri girin lütfen. Asıl neresi? Tanrım neler oluyor? Bizi bırakıp gittiler ama şimdi gelirler merak etme. Seni kurtaracağım. Mektubu aldılar mı? Hayır hala bende. Ne durum mektubu? Başımızı belaya sokan şey o mektup olmalı. Onu bana ver Koray. Üstünü aramak isteyebilirler. Arkadaşım beni istemem. aramaya gelecektir. Bundan eminim. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Teşke nedenini size anlatabilseydim. Ama anlayacağınızdan kuşkuluyum. yok. Bu bizim telinin sesi mi? yoksa? Teli kaçırmak istemiyorum. Gaye bu diğer Gerak'taki lokomotifin sesi. Galiba lokomotif değiştirecekler. Epey süre sakın. Dağın başında kim olduğunu bilmediğimiz insanlar bizi bu kulübeye hapsetti. Korkmamak mümkün mü? Ben korkmuyorum. Arkadaşım birazdan gelir. O zaman onlar korkacaklar. Beni burada tutmaların hesabını soracaktı. Onlarla konuşacağım, siz bekleyin. Sizi burada tutmamalarını söyleyeceğim. Nedir bu başıma gelenler? Umarım beni hemen bırakırlar. Doktorun biz suçu olduğu belli. Sözlerinden anlaşılıyor. Ama benim bu işlerle hiç ilgim yok ki. Ya benim? He? Benim tek hatam seni izlemek oldu. Böylelikle başkalarının işine burnunuzu sokmanın cezasını çekmiş oluyorsunuz Bay Grünlich. Bu, Umarım bu size ders olur. Ha, söyleyene bak. Asıl ders alması gereken sensin kızım. Doktoru izlemeseydin bunlar başına gelmezdi. <gülüyor> Aa, e, ne dediler doktor? Ee, size birkaç soru sorup bırakacaklarmış. Treni kaçırmayacağınızı söylüyorlar. Ya siz? E, sizi burada mı tutacaklar? Ama... Siz Belgrad'a gitmiyor muydunuz? Evet ama ne yazık ki durum değişti. Ben o mektup yüzümem bizi burada tutuyorlar. Bizim o mektupla hiçbir ilgimiz olmadığını söyleyeceğim bana. Doktorun başını belaya sokmayı kalkma sakın. Atan mısın sen kızım? Her koyun kendi bacağından asılır. Bu adamın bir suçu var. Biz niçin onun yüzünden gürültüye gidelim ha? Meraklanmayın Bay Gülri. Siz gürültüye gitmeyeceksiniz. Siz, siz kimseniz ha? Neler oluyor? Bizi niçin buraya getirdiler? Belgrad'da bir ayaklanma olmuş. Bundan beni sorumlu tuttuklarını sanıyorum. Beni istiyorlar hepsi bu Siz İngiliz değil misiniz Hayır Peki ne yaptınız Yalnızca her şeyi daha iyi yapmaya çalıştım ben Bunları size açıklamak çok zaman alır Doktor John Vatan aynı değilsiniz değil mi Vatanımı her şeyden çok severim ya, Bu durumda buna inanmak çok zor doktor Suçlu olduğunuz belli Hayır Beni mahkemeye çıkaracaklar Yargılayacaklar Ben de zaten bunu istiyordum Her şeyin açığa çıkmasını istiyorum artık ...o zaman suçsuz olduğum da anlaşılacak. Sizi hapse mi atacaklar? Sanırım bir süre buna dayanmam gerekecek. Ben zaten teslim olup yargılanmak için geliyordum. Ama tabii onlar bunu bilmiyorlardı. Şimdi sizi Belgrad'a mı götürecekler? Evet. Bu yargılama kaçınılmazdı. E, peki o mektup kime yazılmıştı? Babama. Başıma bir şey gelirse gerçekleri bilmesi gerekir diye. <Gülüyor> Neliç! Üstlerini ara. Peki binbaşım. Rahat dur doktor. Rahat dur. Evet. Silah yok. Bir başım. Bu mektup var. Ver bakayım bana. Bayana dağır. E, bende bir şey yok. Çantam bilet rende kaldı. Lütfen rahat durun bayan. Evet. Yok bir şey. Hey sen Hı? Sen. Rahat bırak beni. İşinizi davaa edeceğim. Tereniniz hareket etmeden serbest kalmak istiyorsanız güçlük çıkarmayın. Dön şöyle. Evet. Ceketini aç. Binbaşım. Ya, O tabanca benim on yıllık tabancam. Neden tabanca taşıyorsunuz? Şey, <gülüyor> ne gibi olaylarla karşılaşacağımı bilmediğim için. Her yer hayrut dolu. Sanırım orada biraz daha bekleyeceksin. Ben gidemez miyim? Ben suçsuzum. Arkadaşım bekliyor. Doktorlar bir mektup verdiğinizi görmüşler. Nebeci doktora bir mektup verdiğinize görmüş. Koran nerede kaldı acaba? Hemen giyinip geleceğini söylemişti. Neredeyse yirmi dakika oldu. Acaba kompartımana gidip baksam mı? Evet en doğrusu bu. Tren ne? Tren neden durdu acaba? Burası küçük bir istasyon durmaması gerekirdi. İyi sabahlar Bay Miat. İyi sabahlar Memur Bey. Burada neden durduk acaba? Küçük bir arıza var. Çok kalacak mıyız? Ee, sanırım bir, bir buçuk saat kadar. Bu akşam küçük bir yemek veriyorum. Kız arkadaşımla birlikte. Bizimle birlikte yer miydiniz? <gülüyor> ne kadar güzel! Yanınızdaki şu dansöz bayanla birlikte mi? Evet, onunla birlikte. Hmm. Ee, bayanın biraz önce trenden indiğini gördüm. Emin misiniz? Neden inmiş olsun ki? Ee, belki de çevreye bir göz atmak içindir. Ama dönmüştü, olabilir! Gidip kompartımana bakayım! Koray! Koray! Yok! Gerçekten indi mi acaba? İyi sabahlar! İyi sabahlar baya. Adım Cennet Pardon. Sizinle uzaktan tanışıyoruz yalnızca. Benim adım Miat, memnun oldum. Acaba daha ne kadar bekleyeceğiz? Tren durdu. Dışarıda da lapalapa lapa kar yağıyor. Memur bir buçuk saate kadar arızanın giderileceğini söyledi. Şey. Acaba sizden biraz daha kısa boylu, zayıf bir genç kız gördünüz mü buralarda? Yemekte yanınızdaki bayandan söz ediyorsunuz galiba. 15-20 dakika önce trenden inerken gördüm. Nereye gittiğini gördünüz mü? Hayır. Doktorun peşinden gittiğini gördüm yalnızca. Doktor mu? Doktorun mu? Sizi rahatsız ediyorsam bağışlayın ama çok merak ediyorum. Acaba yanında babulu filan var mıydı? Hayır, elinde hiçbir şey yoktu. Onunla neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Sizin layık bir kız değil o. Özür dilerim. Onu bulmalıyım, acele etmeliyim. Siz daha iyilerine layıksınız Bay Niyat. Özür dilerim Bayan Canıt. Ama bunu tartışmanın zamanı değil. Oturun, Üçünüz de. Ben Albay Harte. Albayım. Buraya niçin getirildiğimizi öğrenmek istiyoruz. Bunu bildiğinizi sanıyordum Doktor Çizinler. Siz askeri mahkeme tarafından yargılandınız ve beş yıl hapse mahkum edildiniz. A A askeri mahkeme mi? Hem de gıyabımda bir yargılama. Bu olamaz. Sivil mahkemede yargılanmayı talep ediyorum. <gülüyor> Buna karar vermek bizim yetkimizin dışındadır. Bari hangi suçla yargılandığımı Söyleyin bana Genel aleyhinde yalancı tanıklık yapmak Ve sahte pasaport kullanmak suçlarıyla Ayrıca bir komploya karıştınız Ben yıllardır ülkemden uzaktayım Albay hangi komploya karışmış olabilirim Ben bilmem Bana sizi yargılama görevi verildi Biz de içerideki küçük mahkemede sizi vatan ihanet suçundan idama mahkum ettik Cezanız 3 saat içinde Subotika kasabasında gerçekleştirilecektir ha, bir, bir komedi bu ...Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yargılama olamaz. Bana tek soru sormadan mahkum ediyorsunuz ve bunun adına mahkeme diyorsunuz öyle mi? Söyleyeceklerim bu kadar, şimdi gidebilirsiniz. Peki, bizi için tutuyorsunuz burada? Bizim hiçbir suçumuz yok. Evet, trenimizi kaçıracağız. Doktora suç ortaklığı etmekten siz de tutuklusunuz. Bayan koral Masker 24 saat gözaltında tutulduktan sonra ülkesine iade edilecektir. Bay Grünlis ise silah taşımaktan yargılanacaktır. Bu söylediklerinizin hepsi yasalara karşı. Ben bir yurt severim. Yalnızca ülkemin iyiliğini istedim. Bu insanların ise bu işle hiçbir ilgileri yok. Onları yollarından alıkoyamazsınız. Ne yazık ki alıkoymak zorundayız doktor. Binbaşı bunları öteki barakaya götürün. Yürüyün hadi hadi. Hadi. ...Döneyim, bunu öğreteceğim onlara. Lütfen, lütfen! Benim trene dönmem gerek. İstanbul'a işime yetişmek zorundayım. Benim elimde bir şey yok! Ne kadar da soğuk! Hadi, girin içeri! Bunların hepsi senin yüzünden Ne olacak lan şimdi? ne olacak? Doktoru suçlayamazsınız Bay Gürönü. Benim peşimden gelen sizdiniz. Çok üzülüyorum Bayan Koray. O mektubu size vermeseydim bunlar başınıza gelmeyecektir. Benim için üzülmeyin lütfen. Erkek arkadaşımın gelip beni bulacağından eminim. Asıl kendinizi düşünmelisiniz. Ben bunu bekliyordum zaten. Bile bile geri geldim. Bu geceyi burada geçirirsek donarız hepimiz. Burası boz <gülüyor> Umurunda mı olun? Üç saat sonra işi bitik zaten. Çok hainsiniz Bay Gürönlük. Bence doktoru kurtarmanın yolunu bulmalıyız. Bunun bir yolu olduğunu sanmıyorum Koray. Erkek arkadaşım beni bulmak için gelecektir. Belki o bir şey yapabilir. O bir üzüm tüccarı. Güçlü <gülüyor> ve varlıklı. Ya bunlar işe yarar mı sanıyorsun sen? Elbette. O benim hayatımda karşılaştığım en mükemmel adam. Bay Grundleer doğru söylüyor Koral. Onun elinden de fazla bir şey geleceğini sanmıyorum. <gülüyor> Senin yapabileceğin en iyi şey... ...24 saat sonra serbest bırakıldığında... ...İngiliz konsolosluğuna giderek hakkını aramaktır. Sizi de kurtarabilir miyim doktor? Benim için artık çok geç. Alman konsolosluğuna da gider misin? Benim için. Olmaz mı? Pekala! Taksi! Dur! Dur! Beni kasabaya götürür müsün? Atlayın! Çabuk ol, çabuk ol! Tren kalkmadan gidip gelmemiz gerek! Bu ne telaş beyim, aceler ne? Kız arkadaşım kayboldu! Trende inmiş, geri dönmedi! Peki, nereye gittiğini bilmiyor musun? Hayır! Trende tanıştık. İngiltere'deki adresini bile bilmiyorum! Korkma, korkma! Ben seni trene yetiştiririm. Kar çok arttı. Önünü görebiliyor musun? Ben bu yollara iz verebilirim bayım. Ha? Yalnız haberin olsun. Subotika çok karışık durumda. Öyle mi? Neden? Haberi yok. Başkente karışıklık çıktı. Bazı sınır kasabalarına kadar sıçradı bu. Ha, hiç haberimiz olmadı. Belgrad'ta durum felaketmiş. İstasyonla postane binası alevler içinde kalmış. Bir telgraf çekmek istiyorum. Ha, Subotika'dan çekebilirsin. ...trene geç kalmak da istemiyorum. <gülüyor> o tren daha saatlerce yerinden kıpırdamaz bayım. Arıza olduğunu söylediler. Önce bir telgraf çekelim de... ...sonra otellerde bayanı ararız. <gülüyor> Subotika'da yalnızca bir tane otel var. Ya orada değilsin? Buluruz bayım, buluruz. Telaşlanma. Ha? Haa, işte. saniye geldik. Önce telgraf işini hallet. Demek şimdi beni ülkeme geri gönderecekler, ha? Alman mısınız, Bay Grünli? Aslen Avusturyalıyım. Ama oraya dönmek istemiyorum. Yıllardır Almanya'da oturuyorum. Yoksa orada aranıyor musunuz? Evet. Nasıl anladınız? Ee, bu işte hep birlikteyiz. Size açıklamamda bir zarar yok sanırım. Viyana'da bir adam öldürdüm ben. Yani siz bir katil misiniz? Ama sorunluydum buna. Öyle mi? Neden? Şey... Uzun hikaye. Ben kötü bir adam değilim bayan Koran. Ama bütün şanssızlıklar gelip beni buluyor. İşte burada bile buldu. Beni de buldum. Gerçek olduğuna inanamıyorum bir türlü. İki saat önce ne kadar mutlu bir kızdım. <gülüyor> Mutluymuş. O adam yüzünden değil mi? O o sana layık biri değil. Gördün ya seni aramaya bile gelmedi. Eminim gelecektir. O beni buralarda bırakmaz. Ne kadar da eminsin böyle ha? Onu ne kadar zamandır tanıyorsun? Şey yalnızca iki gündür. İki günde kim kimi anlamış ki? Kızın moralini bozmayın Grunlih. ...burada morale çok ihtiyacınız olacak. Doktor John... ...buradan kaçma yollarını aramalısınız. Birkaç saat sonra sizi almaya geleceklerdir. Kapı kilitli nasıl kaçabilirim? Bir firketiniz var mı? Ne demek istiyorsunuz? Bayan bir firkete varsa kapıyı açabilirim. Ya da bir çakı. Alın, alın işte. Verin, verin bana. Acaba ne kadar zamandır buradayız? Bilmem benim saatim durmuş. Şey Bir saattir buradayız. İki saatim kaldı Allah'ım ne kilit Böylesini de hiç görmedim e, e, Krem gibi bir şeyiniz var mı bayan e, Kremi ne yapacaksınız ya Yaptığım için sessiz olması için Zaten... Var mı yok mu Ne arar çantam bile yok yanımda Aslında bu kilidi kolayca açabilirim Ama dışarıda nöbetçi var Böyle bir şeye kalkışmayın Kaçanları vurmak için emir almışlardır Sizin yerinizde olsam kaçmaya kalkışmazdım Zaten cezanız çok az Belki sizi kurtarabiliriz doktor Denemeye değmez mi? Hayır hayır başınıza iş açmayın Yo, Bize yardım etmek zorundasınız doktor Sizin için mut olmayabilir ama Biz burada kalırsak başımıza daha beter şeyler gelebilir diye korkuyorum Kaçmak akıl karı değil bence ben şey. de Ancak kaçarsak paçamızı kurtarabiliriz Bu karda kıyamette bu kızcağız nasıl kaçacak? Benim için endişelenmeyin doktor koşabilirim Pekala kapıyı açman ne kadar sürer kaç şey, dakika? Beş dakikadan fazla değil Peki başla o halde ben de nöbetçiyi uzaklaştırmaya çalışayım, tamam? Onu kapıdan uzak tutun. Camdan konuşacağım! Tamam. Asker! Asker! Adın ne senin? Ninit! Haa, babanı Bedirat'tan tanırdım Ninit! Babam altı yıl önce öldü! Vah vah! Neden öldü? Çok hastaydı! Ha evet, evet! Şimdi hatırladım! Tanıdığımda zaten ağrı çeker dururdu. Karnı ağrırdı. Evet. Geceleri ateşi çıkardı. Annem onu serinletmek için bir bezle terini silerdi. İsterseniz pencereyi iyice açayım da rahat konuşalım. İstemez, istemez, istemez. Ee, Binbaşı ile albay kızarlar belki. Hayır, ee, Onlar şimdi çok meşgul. Bir yabancı gelmiş de bir şeyler soruyorum. Yabancı mı? Kim o? Bilmem. Gençten bir adam. Solgun benizli biri. Birini arıyorum. Kimi arıyormuş? <gülüyor> Bilmem ki. Gitti zaten. Taksiye bindi gitti. Arabayla mı gelmiş? Aa, beni almaya geldi. Biliyordum. Beni almaya geldi o. Size söylememiştim. Gürültü yapma. Kapıyı açmama az kalmışken başımıza dert açma. Ay, ne mi? Çok susadık. İçecek bir şey var mı? Yok. Haa. Size depodan bir şişe su getirebilirim ama. Çok makbule geçerdi. Ama kapıdan ayrılmamam gerek. Babanın sancısı dayanılmaz olduğunda ona ben hap verirdim. O küçük yuvarlak hapları siz mi verirdiniz? Evet, evet. Ağrı kesici, uyuşturucu haplar. Ha. Acısını azaltmak için. Evet. O hapları veren sizdiniz demek. Tabii. <gülüyor> o zaman rahat uyurdun. E hadi sen de bize bir iyilik yap da bir şişe su getir. Ee, kaçmaya kalkışmazsınız değil mi? Yok canım. Böyle bir şey yaparsanız başım derde girer de. E nasıl kaçabiliriz ki? Kapı kilitli. Pendere de çok küçük. Becala. Şimdi size su getiriyorum. Tamam. Evet <gülüyor> gitti. Kapandı mı? Evet. Hemen gidebiliriz. Koray, ben senin yerinde olsam hadi. burada kalırdım. Cezan zaten az. Kalamam doktor. Arkadaşım arabayla gelmiş. Belki de yolun sonunda beni bekliyor. Hadi, hazır mısınız? Pekala. Eğer ateş ederlerse zigzaklar çizerek koşarsın Koray, tamam mı? <gülüyor> hadi, Tanrı'ya emanet olun. Kurtulacağız doktor. Tren'de buluşacağız. Yaşasın. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi acele et Koray. Koş. Vurdular bizi. Şimdi ne yapacağız? Çabuk, çabuk. çabuk. çabuk. Aman Allah'ım, bizi vuracaklar. Köşeye dönersek yer, onları atlatabiliriz. Hadi, gidelim. Köşede nerede? Arkamızda. Çabuk ol, Koray, çabuk. İşte köşeye geldim. Vuruldum, vuruldum. Çok azdı zaten. Hayır, hayır sizi bırakıp gidemem. Hadi bana dayanın. Gayret edin. Henüz köşeye ulaşmadılar. Yapamayacağım. Yardım mı çağırsam? <Gülüyor> doktor, doktor, <Gülüyor> sizin için ne yapabilirim? <Gülüyor> Eyvah, kapının önüne geldiler. Kapıdamayın doktor. Sağ ol, kapıdamayın. Hayır, burada kimse. ...Tren'e binseniz iyi olacak. Birazdan kalkacağız. Belki gelir diye bekliyorum Memur Bey. Nereye gittiğini bilemiyorum bir türlü. Aman Allah'ım. Orada bir şeyler oluyor. Sakın gitmeyin. Bu ülkede ortam karışık. Bizim ilgisi yok. Ya Koraylar oralardaysa? Ya başı dertteyse? Onların kendi sorunları bu. Bayan Koray'ın orada ne işi olabilir? Birisi geliyor. Bir adam koşarak geliyor. Bay Groenling bu! Hadi içeri girelim Bay Niyan! Burası tehlikeli olmaya başladınız, durun! Bu adamın Korelden haberi olabilir! Çabuk! Çabuk, çabuk tren! Ne oldu? Ateş eden edenler kim? Askerlaksın! Verik ulanlar! Hemen treme gidin! Çabuk! Yalnız mısınız? Yanınızda başka kimse yok mu? Hadi hemen binelim! Pekala, tren kalkıyor zaten! Hadi binin lütfen! Hayır! Siz Bayan Koreli'yi tanıyorsunuz Groenling! Onu görmediniz mi? Ortadan yok oldu! Kız falan yoktu orada. Tren kalkıyor, çabuk olun, hadi, hadi. Anlayamıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum, ne? nerede gitti? İki adamlar sizin işim kumalıyor orada. <gülüyor> Biraz dolaşmak isteyeceğim işte. Bana bir şeyler sordular, yanıt alamayınca da gönüme kaçtılar, ben de kaçtım. o zaman da atil çektiler. Anlayamıyorum, hiç anlayamıyorum. Konalli neredesin? Şu çuvalları ben... çek bakalım Yiğit! saklanıyormuş. Doktor da burada. Öldü o. Öyle mi? Emin olmalıyız değil mi? Hayır, hayır. Dokunmayın ona. Ölmüş zaten. Daha ne istiyorsunuz? Sakin olun bayan. Sakin olun. Orada ne oluyor? Kim var? <gülüyor> Aman Allah'ım bu Koral masker. Küçük var kızı. Ona ne yaptınız? Ona kimse bir şey yapmadı bayan varın. <gülüyor> bayan ne var. Siz burada ne arıyorsunuz? Karay, sen hastasın canım Bayıldı işte Siz de ona bir şey yapmadığınızı söylüyorsunuz Gerçekten bir şey yapmadık bayan Yalnızca 24 saatlik gözaltı cezası vardı onun Doktora yardım ettiği için Doktora yardım etmek mi? O doktoru doğru dürüst tanımıyordu bile Onu İngiliz tanıyordu Ona bir mektup vermiş Ne mektubu? Doktorun babasına yazmış olduğu bir mektup Anlamıyor musunuz? Doktor yakalanacağını anlayınca onu saklaması için kızcağıza vermiştir. Biz o kadarını bilemeyiz. Doktora yardım ettiğine göre o da suçlu olmalı. Yanılıyorsunuz binbaşı. O zavallı masum bir kız. Hadi yardım edin de onu arabaya götüreyim. Hayır, onu albaya götürmek zorundayız. Siz albaya doktorun cesedini götürün. Onun istediği doktor düzeltin. Bu zavallı kızdan da ne istediniz? Koray? Koray? Neyini Bayan Barın'a yardım edin. ...Üzgünüm ama bu bayanı önce albayın yanına götüreceğiz. Pekala, hadi bana yardım edin. Zavallı kız dolmadan onu buradan çıkarmalıyım. Demek Klaryon gazetesi muhabirisiniz. Burada ne aradığınızı sorabilir miyim bayan Warren? Ben bir gazeteciyim. Buraya da doktor Çiziner'i bulmak için geldim. Onun burada olduğunu nereden biliyordunuz? Treni Viyana'dan buraya bir arabayla izledim albayım. Doktorun burada indiğini gördüm. Doktordan ne istiyorsunuz? Yalnızca bir röportaj peşindeydim ben. Gazetem için flash haber olacak bir röportaj. Evet. Buna değer miydi gerçekten? Değerdi albayım. Büyük bir haber olacak bu. Ve bunu ilk defa benim gazetem duyurmuş olacak. Nasıl bir haber olacağını çok merak ediyorum doğrusu. Doktor Chisiner niçin öldü albay? Kaçmak istedi. Askerler kovalarken bir kurşun isabet etmiş. Böyle olmasını istemezdik. Peki acaba niçin kaçmak istedi? Bilmem beş yıl hapse mahkum etmiştik biz. Büyük bir ceza değildi bu. Umarım söyledikleriniz doğrudur. Doğru olduğunu kabul etseniz iyi olur. Yoksa sizin için pek iyi olmaz bayan. Bakalım bayılan arkadaşım bu söylediklerinizi doğrulayacak mı? Benim sözlerim doğruları ifade eder. Arkadaşımızın sözleri benimkilerden farklı olursa başınız derde girecek demektir. Beni tehdit etmeyin albay. Gazeten burada olduğumu biliyor. Sizi bütün dünyaya ifşa edebilirim. ...başıma bir şey gelirse hesabı sizden sorulur. <gülüyor> sizi alı koymak gibi bir niyetim yok zaten. Yalnızca şunu bilmelisiniz ki... ...benim anlattıklarımdan başka bir şey yazarsanız... ...biz sizi oralarda da buluruz Bayan Warren. Sizi ve şu küçük arkadaşınızı, her ikinizi de. Anladınız mı beni? Evet, anladım. Hem de çok iyi anladım. Şimdi gitmek istiyorum. Nasıl isterseniz Bayan Warren? Binbaşı... Mehmet, bayanlara yardımcı olsun. Arabalarına kadar götürsün. Pekala, teşekkür ederim albay. Alacağın olsun albay. Bu kez beni yendin ama ben kolay pes etmem. Gene görüşeceğiz. Ha, bir şey mi dediniz bayan? E, hayır, işte geldik. Ben kapıyı açayım da sen arka koltuğa yatır. Tamam asker, sen gidebilirsin. Koray! Koray! Hadi aç gözlerini canım. ...Bak seni buradan götürüyorum. Dur şu seni sıkıca sarayım. <gülüyor> tamam. Koray, güzelim. Gidiyoruz buralardan, hadi toparlan. Önce bir Viyana'ya gideceğiz. Oradan telgrafla hikayeyi gazeteye geçerim. Yolda bizi birileri durduracak olursa sakın konuşayım deme. Hayır demek için bile ağzını açma. Koray, beni anlar mısın? Bana ne ol. Arabamdasın canım. Doktor, o nerede? Ona ne oldu? Öldü değil mi? Yamiat. Tren çoktan gitti Koray. Şimdi ikimiz Viyana'ya gidiyoruz. Oradan da eve döneceğiz. Benim konum olmanı istiyorum senden. İyileşene kadar. Hem de olayları bana bir bir anlatmalısın, tamam mı canım? İstanbul, İstanbul, son durak, İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> ah, bayan yönetmen pardon, burada birini mi bekliyorsunuz? Merhaba bayan Size yardımcı olabilir miyim? ...Teşekkür ederim. Ee, aslında amcamı bekliyorum. O İstanbul'da oturur. Ee, beni karşılamaya gelecekti ama... ...Neden gelmedi bilmem. İsterseniz sizi amcanızın evine bırakabilirim. Bir taksiye bineriz. <gülüyor> Bay Greenwich de aynı şeyi önerdi ama... ...Ben biraz beklemek istedim. Aa, o da burada mı? Evet, büfeye kadar gittim. Ah, işte geliyor. Siz daha burada mısınız? Ee, Bay Ergenet'i yalnız bulunca yardım etmek istedim. Ama siz burada olduğunuza göre bu kadar. Lütfen gitmeyin. Ee, amcam gelene kadar kahvaltı yapamaz mıydık? Ben çok acıktım. Pekala. Sizi gardaki restorana davet edebilir miyim? <gülüyor> Teşekkür ederim Bay Miller. Çok naziksiniz. <gülüyor> ben de gelebilir miyim ha? Bana da bir kahve ısmarlarsınız değil mi? Teşekkür ederim. Ne olmasın? Ee... sizi bekleyen bir bayalım mı yok Bay Miller? Ben evli değilim Bay Grundly. Kız arkadaşınız dönmedi mi? Hayır. ...Neden kız arıyor dostum? <gülüyor> çok hoşsunuz doğrusu. Açıkçası o kız dostumuzu bırakıp kaçtı. Aaa! <gülüyor> kaçtı mı? Neden? Bahmiyat'a sorarsanız bu kaçışağa ısrarlı bir hava verecekmiş. Aslında her şey çok basit. Öyle mi? Ne Nedir basit olan? Kız bir doktorla kaçtı. Ama bahmiyat bunu kabul etmek istemiyor. <gülüyor> Onuru kırılıyor. Tam o kıza uygun bir davranış bu. Bariyat eden sözüymüş değil mi? Bu konuyu kapatalım lütfen. Siz ne iş yapıyorsunuz bayan Canut? Ben sekreterim. Ama yolculuk yapmaya çok meraklı. Değişik ülkeleri görmekten çok hoşlanırım. Öyle mi? Ben de öyle. Aa, ne kadar güzel! Bay Gurunli! Evet... ...Benim, siz kimsiniz? Biz Interpol'deniz Bay Gurunli. Epeydir sizi özlüyoruz. Lütfen bizimle geçeyin. <gülüyor> Ama ben de... ...Bir şey yapmadım ki... ...Ben suçsuzum. Lütfen itiraz etmeyin Bay Gurunli. ...Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Aman Allah'ım! Neler oluyor? <gülüyor> Bay Grünli! Ah, siz rahatınıza bakın efendim. Bizim eşimiz Grünli ile. Lütfen yürüyün Bay Grünli. <gülüyor> Interpol... Ha? ...Önemli bir suç işlemiş olmalı. Zaten onu gözüm hiç tutmamıştı. Zavallı Grünli! Onunla çok iyi arkadaş olmuştuk. Bana İstanbul'u gezdirecekti. Bunu ben de yapabilirim! İsterseniz! Çok isterim!